Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Eyüp Tosun. Hoş geldin ol, Eyüp. teşekkür ederim. Ee, günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda daha önce e, Sırma Köksal ve e, Çağlayan Çevik'le e, konuştuğumuz işte editörleri ve yayın yönetmenlerine e, konuk ettiğimiz programlarımıza ek bir program olarak bugün de e, Eyüp Tosun'la birlikteyiz. Eyüp Tosun, Eyükülem e dergisine geçiyoruz. ...çıkaran ekip içerisinde yer alıyor... ...bugün kendisiyle bir öykü dergisi olan Öykülem mi konuşacağız... ...şimdi aslında biraz şeyle başlayalım mı Eyüp... ...derginin adı Öykülem... ...yani siz öykü diyorsunuz... ...hikaye dememeyi tercih ediyorsunuz anlaşıldığı Hı. kadarıyla... ...biraz bir bunu konuşmak istiyorum... ...niye yani hikaye değil de öykü... ...bu özel bir seçim mi... Yani niye öyküyü öne çıkarmak istediniz isimde? Yani bize göre öncelikle ekibin Hı -hı. hikayeye ve öyküye genel bakışı genel verdiği Hı -hı. isim öykü. Hı -hı. Yani hikayeyi daha çok böyle anlatıcı geleneği olarak görüyoruz. Tür olarak bizim için Hı -hı. hepimiz için öykü. Hı -hı. Yani hepimizin ortak karar verdiği şey öykü. Oradan yola çıktık. Yani yazdığımız şeyler de öykü, bize gelenler de öykü. O şekilde bakıyoruz. Yani hikaye ve öykü iki ayrı şey. Ayrı şey yani ekip olarak öyle düşünüyoruz. Onlar ayrı şeyler. Biz öykü dergisiyiz. Yani anlatıyı değil anlatıyı işleyen bir tür olarak kabul ediyoruz. Evet öyle. Anlatılan şeyler hikaye ama o anlatıyı işleyen tür ne yapıyor, nereye gidiyor veya içeriğindeki muhtevasındaki biçim ve şekil olarak her şeyi bütün olarak ele aldığımızda o bir öykü. Evet, şimdi bu aslında çok daha büyük bir tartışma. fırda. Evet, hani, <gülüyor> ama üzerinde çok e, tartışılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu giderek e, daha belirgin olmaya başladı aslında. Hani bir hikaye diyenler, bir öykü diyenler var. Ve hatta artık neredeyse hikaye hiç böyle e, gündeme gelmeyip... ...daha çok kitapların üzerinde de öykü, öykü tür evet. olarak yazmaya başladı. Bu, bu bir mesele ama yani bunu bir ayrıca düşünmek lazım. E, Öyklem altıncı sayısında mıydı? Beşinci Beşincisi. sayısı çıktı altıya. Pardon, evet. altıya. doğru gidiyor. Peki o zaman biraz şöyle devam edelim. Siz kimlerle çıkarıyorsunuz bu dergiyi ve bir önce onunla başlayalım. Siz uykucu musunuz? Çıkaranlar. <gülüyor> Biz dört kişi çıktık yola. Hı. Petek, Sinem Dolun, Oğuz Demirel, Murat Çelik ve ben. Hı hı. 2014 sonları gibi düşünmeye başladı ekip. Bir dergi hı hı. çıkaralım. Bir de şöyle yani Ekipten iki kişinin daha önce dergi tecrübesi var. Murat Hı -hı. Çelik ve benim Hı -hı. iki, üç, dört dergi. Totalde beş, altı dergi tecrübemiz var. altyapı yazıldığı aslında onlar. hani Hı -hı. Hiç dergi çıkarmamışken, a dergi çıkaralım mantığıyla hareket etmedik. Tür dergiciliği hep aklımızda olan bir şeydi. Murat Hı -hı. hatta kendisi onu yaptı. Çiğir dergileri Hı -hı. çıkardı kendisi. Ama hani ben hiç denememiştim. Hep istediğim bir şeydi. Üniversite yıllarından beri tür dergiciydi. Sonuçta ilgi alanlarımız oraya çıkardı bizi. Petek öykücü, hı hı. ben yani öykücü, ya, öyküye emek veriyoruz. Hı hı. Öykücü demesek de Murat da keza öyle. Hı hı. Oğuz da iyi bir okur. Hı hı. Oğuz Demirel de hı hı. çeviri işlerimize hı hı. bakan daha çok hı hı. bir arkadaşımız. O şekilde karar verildi. Hani sonradan dergi derginin öykü dergisi olacağı kesindi. Hı hı. Bu başından beri. Ama dergi tecrübemiz de olduğu için bir de Türkiye'de zaten çıkan çok iyi dergiler var, hı hı. çok dergi var. Hı hı. Biz niye çıkalım veya hani hı hı. ismin ne olsun konusunda daha çok düşünüldü. Bu şekilde yola çıktık. Peki çok. yani şimdi son dönemde, işte özellikle son beş yılda belki hatta on yılda bu düşünülebilir Türkiye'de tür olarak işte öykü ya da hikaye neyse bunun daha çok rağbet edilen bir tür haline geldiğini görüyoruz. Bir şeyi merak ediyorum. Hani sizin bu dergiye başlarken bunun giderek rağbet edilen bir tür olması sizi etkiledi mi? İkincisi de sen ne düşünüyorsun bu rağbet konusunda? Yani rağbet konusu bizi etkilemedi. Hı hı. Çünkü rağbete kapılırsak farklı bir dergiciliğe kayardı hı hı. bizim dergicilik anlayışımız. Ama dediğin doğru. Öyküye var. Hani özellikle hı hı. son beş yıldır Belki dört yani yıldır çok Bayağı. bir rağbet Hı -hı. var. Hem kitap açısından hem yani şu an biz öyküle çıkardığımız için biliyoruz. Gelen öykü sayısında, Hı -hı. Iç, yani derginin satışıyla alakasız müthiş bir yazar kitlesi olduğunu Hı -hı. biliyoruz. Mailleşmelerden, yani editör olduğunuz için onları daha Hı -hı. net gözlemliyorsunuz. Kaç kişi yazıyor, ne kadar Hı -hı. öykü geliyor, onların heyecanlı isimler. Benim kendi kanaatim de o yönde. Yani müthiş bir şekilde özellikle son dört yıldır neredeyse romanı bastırdı belki hı hı, evet. hani çok büyük laf olmasın ama belki ilk kez oluyor edebiyatta hı hı. belki bu kadar hani romanı bastıran hı hı. bir tür Hatta öykü şiir şiir zaten uzun zamandır evet yani çok ama çok gerilerde işte, kaldı maalesef öykünün romanı neredeyse bastırması ve takip ettiğimiz kitapların veya çıkan kitapların ağlık olarak öyküye dönüşmesi hı hı. dergicilik de öyle yani e, Tür olarak sayıları çoğalıyor öykü dergilerinin. Bu da güzel bir şey. Ama genel dergilere baktığımızda da öykülere çok yer veriyorlar. Evet. evet bu şekilde bence de baya bir rağbet var. Peki mesela şeyi ben hep çok merak ediyorum tabii bunu da yine ayrıntılı olarak konuşacağız ama bu öykücülerin bir süre sonra bir Türkiye'de bir roman yazma zorunda hissetmesi gibi bir şey ortaya çıkıyor ve çoğu zamanda hani tabii ki bu konuda da bir genelleme yapılamaz ama bu işte hikaye ve öykü yazanların romanlarının da aslında bir, bir nevi onların hani bir hikayeler silsilesi zincirisi ya da toplamı gibi ortaya çıktığını görüyoruz. Hani bunun bir de böyle bir bir şey de var. Hani çünkü senin bir yayın evinde çalışma tecrüben de Hı -hı. olduğu için. Hani mesela şeyi merak ediyorum. Bu mekanizma mı onları zorluyor? Hani roman yazmaya ya da kendileri bunu bir devire bir rüştüne ispatlamak olarak mı düşünüyor? Yani bu neden böyle mesela sence? Yani hem bir işte öykü dergisi editörü yani editörüsün aynı zamanda. Ben de yayın evindesin. Bir yani dergi editörü gözüyle baktığımda şuna bağlıyorum o olayı. Hı -hı. Şimdi öykü biraz da daha... Geç işleyen bir süreç. Hı -hı. Hem biraz yayınlanması hem birikmesi Hı -hı. geç. Bir de insanlar ilk eserlerini yayınlamaya karar verdiklerinde yani Türkiye'de aslında bu da çok kolay bir iş değil. Hı -hı. Yani insanın ilk kitabı kolay çıkmıyor ve ikinci kitabı kolay Hı -hı. çıkmıyor. Daha çok gençlerden gidiyorum Hı -hı. ben. Ee, bu şekilde olduğu zaman da insanın aklına şey geliyor. Yani yayıncı da buna yönetiyor yöneltiyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Öykü değil hani roman. Yayıncıyı ve Dolayısıyla silsile halinde sürükleyen şey de okur olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü okuru da gözlemliyoruz ister istemez hem sosyal medyadan hem kendi hı hı. çevremizden. Öykü ne kadar rağbet görüyor desek de yine bir hı. kendi kabuğunda. Ya Ama piyasanın bir, kendi kuralları evet, içerisinde o rağbeti göremiyor belki. Kesinlikle yani piyasada hı. bir roman algısı her zaman vardır. Yani çünkü insanlar öyküyü şey yapmak istemiyor yani normal bir okur yani hı hı. tür okuru değil. Normal hmm. bir okur, genel bir okur, kitabı başladığı zaman ona sürükleyici bir hikaye, yani hmm. başı sonu belli, normal hmm. hikaye, o şeyini bilmeyebilir yani ayrıntı, hmm. isimlerle değil yani vaka, olay örgüsü, şu bu değil, o başladığını eğlenceli ve sürükleyici bir şekilde bitirmek istiyor. Hmm. Ama öykü onu bölüyor okuru, hmm. yani birinci öykü, ikinci öykü veya türüne göre, bence temelinde okurun ilgisi var, hmm. e, do, dolayısıyla okurun ilgisi piyasaya etkiliyor Piyasa yayın evini etkiliyor. E, yazar da ister istemez etkiliyor. Şeye gelirsek yani ilk yazarlar değil de sormak istediğim belki de şeydi bu. Belki hı hı. ikinci üçüncü öyküsünü evet, tabii, çıkarıp. Evet tabii Daha sonra. Dördüncü de roman evet. çıkaranlarda da. Ya yani onları şu yüzden yani ben kendim bir hı. öykü sever olarak öyküye emek veren biri olarak ya yani iyi öykücülerin roman denemesine kişisel olarak karşı Yoksa Hı hı. şey değil yani yazmasınlar kimse herkes diyemez. Istediğini herkes bu. istediğini yazar. Yayıncısını bulur yayınlar. O çok ayrı. Deniyorlar oluyorlar mı o da tartışılır. Hı hı. O da ayrı bir konu. Tabi. Örnekler verilerek sebepleri açıklanır. Çok olan bence yok. Hani hı hı. öyküden geçtikten sonra. Hı. Ama böyle bir rabetin olduğu da bir gerçek Tabii. yani. Değil mi? Bir, yani bir iki ya da üç kitap sonra bir başka türe ve bu türde o roman da o oluyor yani. roman oluyor çünkü. E, şiir şey olamaz. Yani şiir denenecek bir şey değil. Hani evet. öykücü romanı deneyebilir. Niye? Daha çok novelle hmm. diyoruz ya. Biz de yeni hmm. yeni otururuz. Uzun hmm. öykü. Evet evet. Hani onu deneyebilir. Zaten öykü yazıyor. Aslında o da başka bir tartışma. Yani novelle anlatımı demek lazım ee, ona. Uzun tabii. öykü mü? Çünkü o daha çok bambaşka bir şey aslında. Ya bizde zaten hani hep tür sıkıntısı var. Evet. Ne o, diyecek? Hani o bambaşka bir şey. Diye. Bir de mesela hani o söylediğin şey önemli. Niye şiire geçmiyorlar? Mesela Orhan Koçan bu bir bu Aykin da bir yazısı vardı. Hani genelde şey olmuyor hani senin dediğin gibi. İlk kitaplar e, şeyse sonra şiire dönmüyorlar. Yani gerçekten o bir... Orhan okudum ben de yazıyı. Aha. Dönmüyorlar da dönemiyorlar. Dönemiyorlar. Yani o kolay değil. Şiir evet başka bir şey. Roman evet. kolay olduğu için romanı küçümsediğim için demiyorum ama ona hiç olmasa teşebbüs edebiliyor denemeye. Evet. Ama şiiri kendi isteğiyle deneyemiyor. Yani o, onun iradesine bağlı bir şey olmadığı için... Evet. ...o türe gidemiyor... Evet, ...o da demek ki şey gerçekten önemli bir tespit... ...ve bu da ayrıca... E, ...üzerinde bayağı düşünülmesi ve tartışılması gereken bir şey... Tabii. ...çünkü bu ilginç bir tespit gerçekten... ...dönememek şiire... ...onunla başlayıp... E, ...şimdi bir ara verelim... E, ...Eyüp tamam. istersen bugün ne çalalım... ...ne istersin... Ya, ...şey biz öykülemde... ...öykülemin Hı. tasarımını da kendimiz yapıyoruz... ...iç tasarımı da bize Hı -hı. ait... ...genelde böyle tasarım yaparken... ...dinlediğimiz Hı -hı. müzikler oluyor... Hı hı. Böyle ilk aklıma gelen Cem Karaca'dan deniz üstü Köpürür çalarsanız Peki Canım Hey Benim de şu cihana Geliştim Hey Hey canım Rinnanay Rinnanay, Rinnanay Bir güzelden ötü, Hey Canım Hey Jesus Gel Hey Can Minam Minam Minam Minam Gel Namm le cat se s bomb Namm le cat se s Nam Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel edebiyatında bugün konuğumuz Eyüp Tosun. Eyüp Tosun, Öykülem Dergisi'ni çıkaran ekipten bir arkadaşımız olarak burada ve kendisiyle bugün Öykülem Dergisi'ni ve e, günümüz öykücülüğünü konuşuyoruz. Şimdi Öykülem Dergisi'nin özelliğinden birisi de hem güncel, e, yani günümüz e, edebiyatının e, öykücülerine yer vermesi, bir de onlar üzerine... Yani eleştirel yazılara yer vermesi, yani bu önemli bir şey evet. bence. Yani yazar ve eleştirmeni bir o aynı dergide bulursunuz. Hatta okur, okurlara da soruyorsunuz. Tabii. Yani bu önemli olduğunu. Yani okur, yazar ve eleştirmen bir arada ve bunların hepsi güncel. Ee, Buna niye böyle düşündünüz? Yani niye daha çok bu güncel edebiyatı? E, yani sizin merkeziniz o? Biraz evet. Yani evet. güncel edebiyat. istemez. çünkü ekibin hepsi genç. Hı -hı. Tabii ki biz de eskileri okuyoruz, hı hı. okuduk ama güncelde şöyle bir şey var. Hem güncel bizce gerçekten dinamik insanı hı hı. şaşırtan çok eser ve yazarlar hı hı. var. İlk kitabıyla, hı hı. ikinci kitabıyla. Çok sevdiğimiz, aa diye şaşırdığımız kitaplar. Ama tam tersi bir kirlilik de var. Yani hı hı. basılan kitaplarda, dergide okuduğumuz öykülerde, henüz kitabı çıkmamış insanlarda bir kirlilik ağır olacak belki ama hani bir... Yoğunluk. Evet yani. yani evet bir şeylik yani tam oturamamışlık olmamışlık hı hı. diyeyim yani olmamışlık. Toyluk ya da ne? Evet tam o toyluğa da tabii biz karar vermiyoruz ama neticede dergi çıkaran bir ekibiz ve hı hı. söz söyleme hakkımız var. Bu şekilde istediğimiz şey aslında onlara bir, biraz da olumsuz anlamda müdahale etmek. Hı hı. Çünkü başka yerlerde gördüğümüzde hoşuma giz, hoşumuza gidiyor ama biz de yapmak istiyoruz. Okur dergi elini aldığında eleştirel bir şey görsün istiyoruz. Yani derginin hı hı. ekibin amacı aslında bu. Temel amacı. Hı hı. Güzel eseri illaki öveceğiz, irdeleyeceğiz ama kötü bir eserde de gördüğümüz noksanlık varsa onu da söylemek durumundayız. Hı hı. Bu öykülemenin edebiyata bir borcu gibi hı hı. görüyor öykülen bunu. Bu şekilde eleştirel metinlerin artmasını istiyoruz hı hı. ama bulmak da kolay değil. O da evet. var. Yani şey de var. Mesela Hivren Yalçın Tutu'nunla ilgili çok iyi bir yazını yayınladınız. Evet. Jale. Jale Hoca'nın evet, evet, o, o yazı bayağı. O, o çok iyi de, yazılar yazıyor. araya giriyorum ama şey de var mesela. <gülüyor> Jale Hoca'nın yazısına özellikle çok ilgi oldu. Şöyle Hı -hı. burada kesinlikle Jale Hoca'nın yazdığı kitabı ve yazarını Hı -hı. linç anlamında değil. Herkesin şu yüzden hoşuna gitti. Aa bak öykünün şurasını eleştiriyor. Demek Hı -hı. ki Hı -hı. burada bir sorun var. Hı -hı. Jale Hoca da kıymetli bir eleştirmen. Tabii. Yaptığı kitap ortada zaten. Hı. Genç öykücülere özellikle bizim amacımız o zaten. hani Genç öykücü kitaba baktığında yani bu bir yayın evinden çıkmış, elle tutulur bir kitap. Aslında şöyle bir şey de var. Okurda yan veya dışta yanlış bir intiba oluyor ama olumsuz eleştiri de bence kitabı okutuyor. Tabii Olun, merak ediyor çünkü. Belki olumlu eleştirinin yarısı kadar ama okutuyor. Şöyle Hı. okutuyor. Merak ediyor yani. Bu kitap Hı -hı. bu yayın evinden çıkmış. Bu eleştirmen bunu eleştiriyor. Hı -hı. Ben buna bir bakayım. Özellikle bir de genç öykücü dergilerde öyküsünü yayınlayan henüz kitabı çıkmamış bir yazarsa Hı -hı. bence çok verimli oluyor onun için. Hayır bence şey de önemli. Sonuçta eleştiride e, yani sizin yer verdiğiniz işte Jale olsun, Hivren olsun e, yazarı ya da metnini kesinlikle rencide edici değil. Doğrudan metnin kendi dinamikleriyle oradaki e, yani ...ki tam tersi bir şey mesela Yaltın Tosun'un metinlerinin neden çok iyi olduğunu anlatan mesela Hivre'nin yazısı öyle. O da çok değerli bir metin bence. Yani neden değerli ve neden yani aksayan şeyleri e, o e, üslupla göstermek o da çok önemli. Çünkü maalesef artık e, yani bir polemik ortamı yaratılamadığı gibi yaratıldığı zaman da bu şeye dönebiliyor yani... Kavgaya dönebiliyor Tabii. ve oradan bir şey maalesef çıkmıyor. dergi ekibi olarak da günceli çok yakından takip ediyoruz. Hani hı hı. bazen bazı dönemler çok yoğun öykü kitapları çıksa da hı hı. editörler birkaç kişi olduğu için aramızda hani şu kitapları sen oku, bu kitapları hı hı. sen oku, fikirlerimizi beyan edelim tarzında. Ben mesela Hibren Hoca'dan bahsettiğimiz için söylüyorum. Mesela Yalçın Tosun'un son kitabını beğenmedim hatta eleştirdim de. Ama Hibren Hoca hı hı. neden beğendiğini o kadar güzel anlatıyor ki sebepleriyle. Dergi de tür olarak yargısız onu koymak Hı -hı. durumundasınız. Hı -hı. Tabii. Öykülen bu açıdan da Hı -hı. şey değil yani hani biz beğenmedik o yazmış Hı -hı. müdahale edelim. Hı -hı. Değil yani bizim beğenimiz değil orada şey Hı -hı. veya bizim beğenmediğimizin olmaması değil amaç. Peki e, şimdi sen işte şeyden bahsettin programın ilk bölümünde çok fazla sayıda e, size eser gönderildiğini... Mesela orada nasıl bir mekanizma var? Mesela burada hani şöyle bir şey yüzdeye vurursam mesela günümüzde eserleri yayınlanmış işte yazarlardan da başvuranlar var. Ama ilk olanlar da var muhtemelen. Yani nasıl oran? Yani yarı yarıya mı yoksa ilk defa eser yani ilk defa tanıştığınız yazar daha mı çok size hani eserini gönderen yoksa tam nasıl? Kesinlikle ilk defa başvuran çok. Bir de yani şöyle şanssızlıklar, biz öykülemi... 2014 sonları gibi düşünmeye başladık. 2015 Haziran'da da Hı -hı. ilk sayımız çıktı. O dönemde de maalesef dergilerin bazı dergilerin kapanma şeyi oldu. Hı -hı. Mesela biz çıktığımızın ertesi Sarmış kapandı. Hı -hı. İyi bir maalesef, öykü dergisiydi. İşte evet. Yakın zamanda Çoğul kapandı. Art News kapandı. İstanbul Art News'de evet. evet. Bunlar şeyi de doğuruyor. Şimdi onlar kapanıyor. O ayrıca üzücü ama oraya sürekli öykü gönderen Yazanlar, yazarlar ya. onların dosyaları işte oraya öykü gönderen isimler var. Hı -hı. bu boşluğu da dolduran kalan dergiler öyküler Hı -hı. işte post öykü Hı -hı. askı öykü de kapandı kitaplık. maalesef ama işte kitaplık notos şimdi öykü gazetesi çıkıyor galiba evet onda bekliyoruz nasıl evet. bir şey olacağına dair işte buralardan ama soruna şöyle cevap vereyim daha çok yeni isimler Hı -hı. hatta hani ben özellikle hani Murat da öyle Oğuz da öyle dergileri çok takip ediyoruz öykü Hı -hı. dergilerini isimleri de biliriz hani böyle çok alakasız İsimleri bilebiliriz. Aa onun şu fanzinde öyküsü çıkmış diye muhabbet ederiz. Bazen bilmiyoruz yani şeyi. Bir yazar geliyor posta kutusuna ve hiç duymamışız. Orada da şu sevincimiz oluyor. İlk kez biz yayınlayacağız. Peki nasıl seçiyorsunuz yani o metni? Orada da güzel hani okurlara açıklıyoruz bunu da. Her şeyi paylaştığımız için onlar da bunu çok seviyor. Şöyle bir yapımız var. Herkesin bir Excel dosyası var. Gelen öykü atıyorum. 120 öykü geldiyse herkes o 120 öyküye evet hayır ve belki kararını veriyor. Hı hı. Sonra oturup onları editörlerin hı hı. E, verdiği oylara göre değerlendiriyoruz. Tabi basılı dergiz, matbuatız. Belli bir sayfa hı hı. limitimiz var. Hı hı. Ona göre seçiyoruz. Şeyimiz kesinlikle yok öykülemde. Öykünün içeriğine müdahale. Hani hı hı. Yani size ne gelirse aynen mi basıyorsun? Tabi şeyimiz yok. Ufak editoryal ha, şeyimiz oluyor ha, ama şey bakımından diyorum hani sansür hı. bakımından hani abu çok şey bunda böyle sorun var olmaz gibisinden bir yaklaşımımız olmuyor ama öykülerin hepsini okuyup hı hı. mevsimlik bir dergi olduğumuz için biraz geniş dönüşlerimiz hı hı. geç oluyor bunu da hani uyarıyoruz hı hı. bakın hani mevsimlik bir dergiyiz hı hı. bu şekilde her editör okuyor ama öykülerin hepsi okunuyor evet hayıra göre en çok evet alanlar ister istemez hı. sonra da onları bir sıraya koyup tabi bir sıraya şey... koyuyoruz hı çok şöyle bir durumda oluyor. Çok beğendiğimiz öykü var. Hı hı. Mesela sekiz tane seçtik ama altı tane koyabiliyoruz. Hı hı. İkisine de teklifte bulunuyoruz. Bu sayıya koyamıyoruz ama hı hı. uygun görürseniz diğer sayıya koyarız diye bir teklifimiz oluyor. Bir de bu son sayıda şey yaptınız galiba bir yazar Orçun e, Orçun Ünal Orçun Ünal kendi basılı haldeki hikayesini isterse okurlar, dinleyebiliyorlar yazarın sesinden evet. aynı zamanda. değil mi? Evet. Biz mesela öykülem olarak bazı köşelerimiz var işte öykün hikayesini yazdırıyoruz yazarlara hı hı. bir kelime bir heba gibi hı hı. işte okura soruşturma gibi bunları kendimiz buluyoruz ama Orçun bunu kendisi teklif etti bize biz de çok hı hı. sevindik evet. belki devam eden hani bir çok iyi evet. hani sevdiğimiz Teşke bir öykücü etsin. veya seçtiğimiz bir öykücü böyle bir teklifte bulunur çok iyi olur bir de çok iyi karşılandı hani Orçun hı hı. da güzel seslendirdi o şekilde güzel oldu da beşinci sayının bir sürprizlerinden biri evet güzel bir sürpriz oldu ee, Eyüp maalesef e, programımız e, burada e, sonlanmak durumunda ama e, sen istersen size nasıl ulaşabilir e, hem yani size yazı göndermek isteyenler hem de öykü göndermek evet. isteyenler e, biraz bilgi verebilirsen son olarak. Ya şey çok güçlü olduğu için artık hani sosyal medya çok güçlü Hı -hı. hem Twitter'da hem Facebook'ta varız direkt öykülem dergi olarak bulabilirler. Öykülem Gmail. <gülüyor> com bizim adresimiz. <gülüyor> Her türlü yani öykü ve öyküye dair şu an için şeyi yaymıyoruz... Hani <gülüyor> tür odaklı <gülüyor> bir dergicilik yapıyoruz ve kesinlikle öykü çıkmayacağız buradan diyorsunuz. Yani büyük, büyük, yani büyük konuşuyor olabiliriz ama çıkmayacağız gibi hani romana, denemeye şuna buna kaymadan öyküye dair şeyler yayınlıyoruz. Çeviri, söyleşi, <gülüyor> analiz. Peki size abone olabilirler mi? Ya da size nasıl ulaşabilirler Abonelik dergiye? Abonelik sistemimiz şu an için yok Web ama... Web sayfanız var mı? O da yok. Hı -hı. Ama şeyimizi yani 12 ilde 20 noktada var. Hı -hı. İnternet sitesinde satılıyor. Bizden de direkt temin edebiliyorlar. Ha, bu mail adresiyle sizden tabii, tabii. temin edebilirler. tabii. Çok kolay temin edebilirler. Evet, e, Öykülem gerçekten güzel bir dergi. Umarız uzun yıllar devam eder. Biz de okuruz ve yeniliklerini de böyle işte e, bu hikayenin ya da öykünün seslendirilmesi gibi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ağladığınız için Öykülem'e. Hoşçakalın, görüşmek üzere.